Bilim ve Düşünce Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunanlar Derya Gürses Tarbak ve Doğan Çetinkaya Herkese merhaba. Yine bir pazartesi sabahı bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinde birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya, Derya Gürses Tarbak'la birlikte yaptığımız programın bugünkü konuğu Alperen Topal. Alperen Topal. Konumuzda doğrudan ilintili Osmanlı 19. yüzyıl düşünce tarihi üzerine çalışan bir araştırmacı. Kısaca kendisini tanırsak 2017 yılında Bilkent Üniversitesi'nden 19. yüzyıl Osmanlı'nın reform kavramları üzerine yazdığı e, teziyle mezun oldu, doktora sahibi oldu. Daha sonra çeşitli üniversitelerde araştırmacı olarak çalıştı. Bazel Üniversitesi, Bingham Üniversitesi gibi. Halen e, uzun bir zamandır Oslo Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmaya e, devam ediyor. E, kendisinin kavram tarihçisi olması, e, düşünce tarihi üzerine çalışması, tanzimat dönemi üzerine çalışması dolayısıyla da programımıza davet ettik. Merhaba Alperen, hoş geldin. Hoş bulduk Doğan. Çok teşekkürler davet için. Büyük bir keyif. Eyvallah sağ olasın. Hemen e, süremiz dar olduğu için e, meselemize e, girebiliriz. Sen daha çok e, Tanzimat e, ve Tanzimat e, dünyasındaki kavramlar, e, kavram dünyası üzerine çalışıyorsun. Tanzimat'taki muhalefet üzerine de çalışıyorsun. E, Okuyucuları, dinleyicilerimiz seni aslında Vakıfbank yayınlarından derlediğin e, iki ciltlik sürgünde muhalefet Namık Kemal'in Hürriyet Gazetesi üzerinden olabilirler Ama sen sadece yeni Osmanlı muhalefetini değil, e, Tanzimat dünyasında hem seçkinleri hem kamuoyunu birçok e, vehçesini çalışıyorsun e, düşünce tarihi açısından. E, bugün de aslında özgür bir örnek üzerinden de e, gideceğiz. Tanzimat açısından bir anarşist e, dedik. Sarıyerli Hoca Mehmet Sadık Efendi vakası üzerine 1869 duracağız. Ama istersen ilk önce biraz dönemi hatırlatalım e, dinleyicilerimize. E, tanzimat dünyası dediğimizde, düşünce tarihi dediğimizde aklımıza ilk neler gelmeli? Şöyle başlayalım yani ben tanzimatı ele alırken her zaman aslında tezin tezimin çıkış noktası da şuydu. Yani tanzimattaki e, tanzimatın başından itibaren e, Osmanlı siyasi düşüncesinde ve genel olarak entelektüel dünyasında bir kırılma yaşandığı teziyle barışık olmadığım için tanzimatı daha sürekliliği içerisinde ele almak e, amacıyla çalışmaya başlamıştım. Yani sadece aslında tanzimat değil ta 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren reformun e, baskısını, reform ihtiyacını hisseden bürokratların bu reform sürecini nasıl kavradıkları, kavramsallaştırdıkları bu süreçte İslam düşüncesinin ya da İslam fikrinin hatta İslam kavramının kendisinin nasıl bir dönüşümden geçtiği işte yenilik eski yeni arasında e, yeniliği nasıl meşrulaştıracağı reformun nasıl meşrulaştıracağı meslekleri bu süreçte modernleşmekte olan devletin ihtiyaçlarını karşılayacak bir İslam Yorumunun aslında ortaya çıkışı ve tezahür süreçlerine bakmıştım. Ve aslında burada Tanzimat'a dönersek şunu söylememek lazım, söylemek lazım en baştan. Hem yani yeni Osmanlıları, hem bu bahsedeceğimiz Sadık Efendi'yi, Sadık Hoca'yı anlamak adına, aslında Tanzimat reformlarının Osmanlı'da devlet ve tebaa ilişkileri açısından ne derece bir kırılma? noktası oldu. Yani o reform sürecinin tüm maddi, e, manevi yükünün e, teba üzerinde e, ağırlığını anlamamız gerekiyor. Yani bir yandan da tabii e, yeni ilk defa e, ortaya konmuş olan zorunlu askerlik sürecinin halkta yarattığı ekonomik, maddi, manevi yıkımların ve sosyal çalkantıların aslında ne derece radikal düşüncelere ee, yol açmış olduğu ve burada sadece yeni Osmanlıların değil aslında dönemin çok tüm düşüncesinin bu ekonomik ve sosyal ve siyasi bağlamda anlamlandırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani çok ciddi tanz tanzimat dönemi saltanatın ve Osmanlı hükümetinin meşruiyetinin çok ciddi yıprandığı yani sadece ikinci Mahmut'un e, gavur sultan olarak adlandırılmasıyla bitmeyen bu birkaç nesil devam edecek bir artık saltanattan ve hanedan ailesinden neredeyse yaka siltmişliğe getirilmiş bir süreç Osmanlı tabi aslında. Bu açıdan yeni Osmanlıları da hani bir tür düşbatıdan aldıkları ilhamla bir şeyler söylemiş bir avuç bürokrata indirgemeyip aslında bunların yazıp çizdiği şeylerin Osmanlı toplum ve siyasetinde yaşanan çok ciddi çalkantılara bir cevap ve bir çözüm arayışı olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Evet, Aslında çok önemli 3-4 şey söyledin gerçekten. Bugün literatüre baktığımızda tanzimatı bir başlangıç noktası değil. Her şeyden önce erken modernite 17-18. yüzyıl yani gerisiyle sürekliliği ve kendinden sonrasıyla olan bağlantısı ve sadece başarısız bir taklitçi batılılaşma projesi olmayıp toplumun çok farklı kesimlerini kapsayan bir dönüşümün yaşanmakta olduğu ve bunun akislerinden bahsetmen gerçekten çok önemli. Peki şey, ne tür kavramlar ortaya çıkmaya başlıyor Tanzimat civarında? Neyi önemsiyorlar? Yani birçok kavram var. Bunların bazıları tabii 17-18. yüzyıldan itibaren cari. Mesela en merkezi olan kavramlardan bir tanesi meşveret. Yeni Osmanlıların dilinde de devamlı hani parlamento, meclis ve temsil usulü için kullanılan usulü meşveret. Yani bir tür danışma sistemi diyorlar adına. Mesela bu kavram var. Daha sonra işte hürriyet, müsavat bunların hepsi farklı zamanlarda bir anda kamuoyu gündemine düşen. İşte müsavat kavramı bakıyoruz ıslahat fermanıyla düşüyor. Bakın işte medeniyet kavramı var en çok üzerinde durulan, sivilizasyon, terakki tabii ki, ilerleme. Biz bunları hep böyle bir tanzimat düşüncesi ya da tanzimat ricalinin kavram şeklinde ele alsak da aslında devlet, toplum ve aradaki aracılar işte yeni Osmanlı olabilir ya da ulema olabilir bu farklı aktörler nezdinde bu kavramların farklı parçası, e, yank, e, yankıları ve yansımaları olduğunu ve aslında bu kavramların nasıl kullanıldığının siyasi kutuplaşmalara da yansıdığını görebiliyoruz. Evet ya bu birikimdeki makalenin de okuduğumda şeyi hemen hatırlamıştım kendi fikir dünyamda da. Yani e, çok e, şey bildiğimizi düşünüyoruz Tanzimat döneminin 19. yüzyıla ilişkin. Ayrıca ki bu dönemi çalışanlar bile yeni karşılaştıkları şeylerle ne kadar e, şaşırabiliyorlar senin bu istibdat kavramını işte ikinci Abdülhamit dönemi öncesinde ne kadar yaygınlıkla kullandığını gördüğünde yaşadığın şaşkınlık gibi evet. ben de çok e. şaşırmıştım gerçekten <gülüyor> yani bakıyorsunuz hani, Abdülhamid'le o kadar özdeşleştirmişiz ki yani Abdülaziz'in ilk müstebit olarak e, görüldüğünü hatta işte kanuni esasi ve ilk meclisteki tartışmalarda Abdülaziz dönemini açıkça bitmiş gitmiş bir devris istibdat olarak atıfta bulunduğunu gördüğümde baya çok olmuştum ama tabii bir yandan da e, anlamlı tabii ki evet evet e, gerçekten evet bunları hatırlamak tekrar çok önemli e, istersen bir müzik molası verelim ne dinliyoruz ne dinliyoruz. Ben e, Hoca Sadık Efendi'nin de çok beğeneceğini düşündüğüm Ahmet Kaya'nın Beni Tarihle Yargıla parçasını e, istiyorum. Hem benim favorilerimdendir hem de teması e, isyan e, ruhu ve bir tür hapis ve sürgün e, şey e, namesi olmasından dolayı kendisi de sürgün edilmiş Hoca Sadık Efendi'ye armağan ediyorum bunu. E, hikayesinde zaten ve aradan sonra dinleyeceğiz. Evet, birazdan anlatacaksın. Teşekkür ederiz. Buyurunuz efendim, dinliyoruz şarkıyı. Evet, Ahmet Kaya'yı dinledik. Alperen'in dinlemeye şimdi devam edeceğiz. Evet, kapat şarkıdan önce Sarıyerli Hoca Mehmet Sadık Efendi vakası dedik. İsterseniz hızlıca bize bir özetle nedir bu vaka ilk önce? Sonradan e, Sadık Efendi'nin düşüncelerine geçeriz. Evet, Hoca Sadık Efendi aldığımız kadarıyla Bulgaristan'ın Provodi kasabasında doğmuş, doğum tarihi belli olmayan ve e, hayatını da sadece bu e, Osmanlı kamuoyuna düştüğü andan itibaren gözlemleyebildiğimiz bir ulemadan bir zat. Kendisi Beyazıt medresesinde okumuş, gayet eğitimli, Arapça Farsça, e, ve, e, ve Farsça'ya çok hakim, hadis, tefsir gibi ilimlerde şey. nükteden bir zat olduğu söyleniyor. Halidin Akşibendili'ye müntesip ama şeyi e, ulema kimliği daha yani alim kimliği daha ağır basan bir şahıs. Bu adam 1869 başlarında yahut o dönem işte 1800 1888 yılının Ramazan ayında ilk defa ciddi anlamda haber olmaya başlıyor. Hem yerel basında hem Fransız basınında kendisi İstanbul'da Kapıdan Paşa Camii'nde dersi am, beyazıtlı müderrisliğine ek olarak ve bu dersi amlı sırasında yani halka açık verdiği derslerde e, açıktan siyasete dokunan dev dönemin ricaline zaleme yani zalimler olarak niteleyen şeyleriyle dikkat çekiyor. Ve anladığımız kadarıyla yalnız da değilmiş. Kendi talebelerinden ve arkadaşlarından birkaç başka dersiyam Ayasofya Camii ve Beyazıt'ta dersiyamlık yapan Mehmet ve Raşit Efendi gibi bazı yine yüksek ulemalarda e, buna katılıyorlarmış. E, şahsın e, özellikle İstanbul'un fakir ve e, Ünlümpen diyebileceğimiz kesimlerinden ciddi bir takipçisi olduğu anlaşılıyor. Hatta bunlarla şirketi muvahhidim diye yani muvahhidler tek tanrıya inananlar diye bir e, şirket kurup Beyazıt'ta zahire tüccarlığı yapıp buradan e, bir tür hani aktivist ticarete dahi soyundukları anlaşılıyor. Kendisi e, bu siyasi vazıları yüzünden hem Şeyhülislam hem de Rabbiyenazi tarafından uyarılıyor. Ama kendisi dinlemeyip bu şekilde devam ettiği için daha o dönem zaten e, şeyde e, yeni Osmanlılar e, Avrupa'ya kaçmış. namı Kemal Leziya Paşa İngiltere'den alabildiğine muhalefet yapıyorlar. E, Mehmet Reşat Nuri Beyler bu bürokratik e, isyankarlar diyebileceğimiz grup. Cenevre'de İnkılap gazetesini çıkarmak üzereler zaten çalkalantılı bir zaman. Girit İsyan'ın çalkantları hala devam ediyor vesaire. E, borç almış başını gitmiş açlık fakirlik had safada Bu noktada bu adamın vaazları ve davranışları çok dikkat çekiyor. Ve uyarıları da dinlemediği için e, sorgusuz sualsiz mahkemesiz takipçileriyle beraber tutulup yeni Osmanlılarla iştigali ve işbirliği içinde olduğu zanlıyla Akkaya sürgün ediliyor 1869'da. Evet, yani karşımızda e, sadece Namık Kemaller, Ziya Paşalar gibi bir tivil e, bürokrasi, bürokrasi içerisinde yer alan üst bürokratlar değil. ilmiye sınıfına mensup bir e, hocanın da onlarla ilişki içerisinde olduğu suçlamasıyla kendisi toplumsal tabanına sahip başka bir muhalif damarı burada görmek açısından da önemli. Evet, evet Evet. Akka'ya aynen. sürülüyor. Peki Akka'ya sürülmesi tabii verdiği dersler, vaazlar ve hatta orada da bir eser kalemi alacak galiba. Evet yani anladığımız kadarıyla bu eserinde yazacağı fikirleri daha önce işte vaazlarında aktarmış hatta başka ufak Risale'ler kalemi almış ama onların hiçbir elimizde yok. Çok aramama rağmen hocanın herhangi gibi başka eserini bulamadım. Mehmet Tahir, Bursalı Mehmet Tahir sayıyor birkaç eser ama bunlar yok. Sürgündeyken Akka'da oturup bu 450 sayfalık kocaman bir e, risale e, kaleme alıyorum. Bu çok enteresan bir eser adı Tanziri Telemak e, o dönem çok meşhur olan e, 16. yüzyıl Fransızca eser Fenelon'un Telemak'ına bir nazire şeklinde ona hem bir yerden ona öykünüyor benzerlikler var. Bir yandan da aslında yepyeni şeyler söylüyor. Bu eser şimdiye kadar varlığı bilinmesine rağmen kimse okumamış. Zamanında Mehmet Kaplan merhum biraz bakmış, 50-60 sayfa okuyup kenara koymuş. Ben kısa bir eser beklerken karşımda 450 sayfa. Yarısı manifesto, yarısı tefsir, yarısı dinler tarihi, yarısı siyasi nasihatname. Yani böyle bir karman çorman ama bir yandan da mesajı çok açık, çok net. Yer yer verneküler çok gündelik bir dille, yer yer daha teknik ee, İslami ilimlere has o dille yazılmış. Çok garip bir eser. Her açıdan ben çok devrimci buluyorum. Onu söyleyeyim baştan. Ee, ve bu eserde temel şeyi, tezi, e, e, Tanziri Telemak, e, Hoca Sadık Efendi'nin temel tezi, İslam'ın ve sadece İslam'ın değil, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin, bu semavi dinlerin ve bu işte birbirlerinin neslinden gelen peygamberlerinin, hepsinin asıl davasının insanları, e, Halk kitlelerini tağutlardan, tağutlar kimdir? Bu müstebit, e, istibdada şey yapan, kendisi müstebit ve istabit, istibdat kavramlarını kullanmıyor ama bunu açıkça söylüyor. Bu zalim hükümdarlardan, cabbarlardan, tağutlardan kurtarmaktır. Yani burada açıkça günümüzdeki literatürdeki karşılığı bir liberation theology, yani bir kurtuluş ilahiyatı söz konusu. Hoca açıkça Tanzimat'ın zulümlerinden yani Tanzimat idaresinin yarattığı zulümlerden ve halkı sömürmesinden açıkça şikayet ediyor uzun uzun ve bunun dünya tarihinde hep böyle olduğunu, dinlerin insanları kurtarmak için geldiğini ama Peygamberlerden hemen bir nesil iki nesil geçmeden dinlerin tahrif edildiğini, insanların ya kendi peygamberlerini ilahlaştırdıklarını yahut yöneticilerine tapmaya başladıklarını ve bu yüzden de zillet içinde bulunduklarını ve her nesilde müceddit ve muvahhid mücedditlerin yani tek tanrıya inanan yenileyici figürlerin din, e, dini yenilemesi ve insanları tekrar kurtarması gerektiğini izah ediyorum. Bu tartışma uzun uzun gidiyor. Kur'an'dan İbrahim, Hazreti İbrahim'in kıssasından örneklerle uzun uzun tartıştıktan sonra Hazreti İsa'nın ağzından e, Arapça İncil'den alıntılarla yine benzer tartışmaların tekrar edilmesine kadar gidiyor. Ve en sonunda kıyamel mülük yani zalim hükümdarlara ve hükümdarlara genel olarak isyan etmek caiz midir değil midir tartışmasına bağlanıyor ve hocanın hükmü açıkça ortada Kesinlikle caiz olmaya geçtim farzdır ve dinin özü budur demeye getiriyor hoca. Şunu da nöklü şeyim daha eserin ancak yarısını okuyabildim. 450 sayfanın 250 sayfasını daha kalanında okumaktayım. Ama şu ana kadar gördüğüm Osmanlı 19. yüzyıl baştan sona en tutarlı bir doktriner bir şey çabası da olan alttan alta yani bir tür yeni yorum getirme çabası da olan sistemli bir eser bu derece bir şey görmemiştim. Yani yeni Osmanlıların daha makale makale parça pinçik fragmente yazıp çizdikleri şeylere kıyasla bu bambaşka bir şey. Evet, <gülüyor> evet, evet, evet, çok iyi. Evet, yani şey. özellikle <gülüyor> e, Fransız basınında da bu 1869'daki yansıma da Liberté de Illustration'da e, evet. yakından izlemeleri de manidar ve yorumlamaları bu. Ee, senin sayende gördüğüm, okuduğum e, Kaya Bilgegil'in e, kitabında, e, illüstrasyondan e, Gustav Florence'ın e, o dönem yazdığı, 1869'da yazdığı şey de bana çok böyle ibretlik geldi. Bu işte doğu halklarının kaderciliğe daima boyun eğmiş olmalarına rağmen işte Müslümanlar kendilerini kedere gark eden canavarca kötülüklerin karşısında layık ait artık kalamıyorlar ve batılılar kadar çabuk heyecanlanmasalar da bir kere Galyan'a geldim mi e, taşkınlıkları evet. batılılardan daha da ileri giderler diyor. Bu işte Batı'nın aslında doğu algısını çok tipik erken ifadelerinden evet. bir tanesi olarak çok çarpıcı geldi ve bunu Sadık e, Efendi üzerinden yaz da Onun o e, dönem Osmanlı'sında olan etkisini de gösteriyor. Yani çok e, marjinal bir olaydan bahsetmiyoruz. Kesinlikle yani ee... tek başına ben bunun üzerine çok düşündüm. Yani bu eserin neden şimdiye kadar dikkat çekmediğini yahut üzerine yazanların neden bunu yeterince deşmediğini düşünürken acaba bu böyle bir hani tekil bir vakama. Ama nereden baksanız küresel bir vaka bu. Yani tek evet. başına değil beraber en az 4-5 tane başka büyük ulema yani düşünün Ayasofya, Beyazıt, Kaptanpaşa vesaire camilerin e, dersi amları bir anda bir günde tutulup sorgusuz sualsiz ve herhangi bir istintak yargılama süreci olmadan sürgün ediliyor. Evet. Yani bu büyük bir olay ve bunun e, Soca Sadık Efendi'nin gazetelerin yazdığına göre 10 ila 20 bin arası takipçisi var halkın e, İstanbul camiasından. Bu büyük bir rakam. Ve doğrudan muhatabı da zamanın Şeyhülislam'ı, yine razans, evet. zamanın sadrazamı, Ali Paşa, Fuat Paşa, Ali Paşa zaten Tanzimat'ın önemli muktedirleri. Doğrudan aslında onlarla da mücadele içerisinde ve onlar tarafından bir muhatap kabul edilen bir şahıstan bahsediyoruz. Evet kesinlikle. Yani bizde evet. gerçekten ağırlığı olan bir insan. Evet. Çok... Fikirlerini başla da çıkarttık anarşist bir damar olarak 19. yüzyıla daha önemli bir şey. Bunu nasıl bağlayabiliriz bu Şöyle diyeyim, yani bu şey... anarşist tanımlamam biraz hani anakronik yahut böyle şey böyle bir şaka gibi görünebilir. Ama burada açıkça söylemek istediğim de bir şey var bunu anlamlandırmak için uğraşırken. Yani İlham Huri Maktisi bunu tartışıyor. Radikal anarşik fikirlerin. Levant ve o Akdeniz yani tabii ki İslam dünyasında, Arap dünyasında özellikle yayılmasını tartışırken ki bunu 1890'lardan başlatıyor. Şunu söylüyorum. Aslında sosyalizm ötesinde anarşist fikirlerin e, Avrupa dışında ne kadar popüler olduğu 19. yüzyılda ve bunların hepsinin ortak paydası işte ruhban karşıtlığı, elit karşıtlığı ve halk taraftarlığı ve e, Hoca Sadık Efendi'nin de tam bu bağlama çok iyi oturduğunu düşünüyorum ve bu bağlamda ele alınması gerektiğini. Yani hoca Sadık Efendi'nin ilhamları nereden etkilendiğini falan şey yapmak çok vakit alacak bir çaba. Ama her halükarda 19. yüzyıl anarşik şik içine çok güzel oturduğunu düşünüyorum. Ama bunları işte yazacağız ve tartışacağız bile. Evet merakla bekliyoruz gerçekten. Çok önemli bu katkıların. Çok teşekkür ediyoruz bu kısa muhabbette sohbetimize katıldığın için. Ben teşekkür ederim Doğan. Açıkçası. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Evet ben Doğan Çetinkaya. Bir düşünce ve bilim ve düşünce tarihi sohbetlerinin daha sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Bir günler.